Allahü Teala Rasulullah Aleyhissalatullahu Vesselam. Ala men la bade. Şimdi ben meykonuya başlamadan önce bir mukaddime yapacağım. Uzun sürerse de tek derste Allah'ın izniyle bitireceğim. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bu mukaddime bizim usul hadisi bitirdikten sonra mutlaka ama mutlaka okuyacağımız hadis müdafası, sünnet müdafası dersinin özet olacak. İki, bu usulü hadis ilmini öğrenmenin faziletine dair bir de soracak. Bu usulü hadis ilmi hani ne diyordu? اِنَّ مَبَادِعَ كُلَّ ilmin اَشَرًا Her ilmin bir on tane bir başlangıcı vardır bilinmesi gerekir. Bir de Birisi nedir onun? Fazileti. Bunu o kabilden gör. Yani biz hadis-usulü ilminin faziletini görüyoruz diye kabul et. Ve ayrıca bu mukaddime bütün hadis usulü derslerinin ya da hadise dair konuşacağımız zaman, ne konuşacaksak konuşalım, o konuşacağımız dersin, ilmin, konunun mukaddimesidir bu ders. Sünnetin önemi, risaletin önemi, rasulünün önemi, doğal olarak hadisin önemi, doğal olarak hadise ulaşabilmek için usulü hadisin önemi. Bundan bahsedeceğiz biz biraz. Allah subhanehu teala bizleri yeryüzüne göndermiş, bize de teklif yüklemiştir. Allah subhanahu teala dileseydi bu teklifi bize çok farklı yollara iletebilirdi. Her birimize bir melek gönderir. Melek Allah subhanahu teala'nın bizlere yükümlülüğünü kalbimize ilham eder. Allah subhanahu teala da bizi onunla mükellef kılabilir, onunla memur kılabilirdi. Ya da bir sabah uyandığımızda başımızın ucunda bu Allah tarafından gönderilmiş bir kutsal metindir. İçindekileri uygula ey kul ve... ...felaha eriş şeklinde bir not, bir kitap, bir kağıt bulabilirdik. Veya veya farklı farklı şekilde Allah subhanahu wa bizimle iletişime geçebilirdi. Çünkü Allah subhanahu wa kudreti sonsuzdur. Kudreti nedir? Sınırsızdır. Ama Allah subhanahu wa bizden bir kimseyle bizimle iletişime geçmeyi diledi. Allah subhanahu wa memur olduğumuz şeyleri bildirmesi... ...bize teklif yüklemesi, görevlerimizi bize bildirmesi... Emirlerini bize bildirmek, nehirlerini bize bildirmek için Allah subhanahu teala bize bizden olan, aynen bizim gibi olan, bizim gibi konuşan, bizim gibi oturan, hatta bizim içimizden olan, bizim örfümüzü bilen, bizim dilimizi bilen, bizi tanıyan, bizim de kendisini tanıdığımız beşer vasıtasıyla bizimle ne yaptı? Allah subhanahu teala iletişime geçti, emirlerini ve nehirlerini bize bildirdi. Emirlerini ve nehirlerini ne yaptı? Allah subhanahu teala bize bildirdi. Ey rasulüne ey rasul. Bildir mağruzun rabbik. Ey rasul. Sana indirdiğimizi tebliğ et. Ben kullarıma emirler ve nehihler indirdim. Ben kullarımı mükellef kıldım. Ben kullarımı başıboş yaratmadım. Ben kullarımı emirlerle yükümlü kıldım. Nehilerle yükümlü kıldım. Benim bu emirlerimi ve nehihlerimi iletme işini de sana verdim. Sen bunlar ne yap ya ey rasul? Beller ma bellagumuz min Rabbin. Rabbinden sana bu indirilenler ne yap? Git kullarıma ilet diye Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? İçimizden evet. ee, içimizden bir beşerle biz de bizlere emirlerini verdi. Ma'a alal Rasul illa el-belağul mübîn. de görevi sadece ama sadece ne oldu? Tebliğ etmek, davet etmek oldu. Bu tebliğ ve davetin içeriği Kema erselnâ fîkum rasûlen. Minkum size içinizden Peygamber gönderdi. Yetlülü Ali ayatina Size bizim ayetlerimizi ne yapacak? Okuyacağım. Rasul aldı ayete gelecek, diyecek ki Allah سبحانه تعالى bana vahyetti. O vahyetti şudur, onu tilavet etti birinci gün öbürü. Öze kiy Kum, bizi teşkiye etmek. Bunların nasılını biraz sonra anlatacağız. Kitabı "Ve öğütler ve size kitap ve hikmet öğretecek." ve hikmete ne yapmak? Öğretmektir. Yani aldığı vahyi tilavet edecek. Bir de onu ne yapacaktır? Rasul öğretecektir. Resulün görevlerinden bir tanesi budur. "Rabbena veば'at fihim rasulen yetlu alehim ayateke ve yuallimuhum el-kitabe ve'l-hikme ve yuzekkihim." Aynı ayet. Birisi Bakara 129, diğeri Ali İmran 150. Bir olması lazım allah Alem. Ben sana bugün ve yarın bir liste vereceğim. Burada okuduğum ayetler, bir de okumadığım ayetler. Bu konuyla ilgili, bu anlattığım konuyla ilgili ayetler. Resul'e itaat emreden ayetler. Resul'e itaat etmeyene ne gibi cezalar geleceği ile ilgili ayetler. Bu şekilde tasnif edilmiş ayetler. Sen Arapçasını ezbersin ama ayet numaralarını ve istidlal metodumuz. Yani o ayetten ne istidlal ettik? Bunu ne yapacaksın? Sen öğreneceksin. Rasul aldığı vahyi bize tebliğ etti. Allah subhanehu teala rasulünü bununla görevlendirdi. Rasul aldığı vahyi bize tebliğ edecek, bize okuyacak, bizi tezkiye edecek, bize onu ne yapacak, öğretecek. Bunun olabilmesi için Allah subhanehu teala Allah bize kendi lisanımızla her kavmin kendi lisanıyla peygamber gönderdi yine lahum onlara bunu beyan etsin diye bir de Allah Subhanahu ve teala resulüne ne görev verdi beyan görev verdi ve enzelna ileyke zikre litubeyyin lin ma biz sana zikri indirdik sen insanlara kendilerine indirleni beyan et diye ne yaptı ya kendilerine indirleni beyan İşte Allah Resulü, son, Muhammed, son Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirdiklerini bize okudu. Daha sonra da bize beyan etti. Şimdi burada karşımızda iki tane şık var. Resulün bu beyanı, üç tane şık olsun, iki değil, üç olsun. Bir, Resulün bu beyanı Allah'ın zaten kendisine vahyet Bu şu anki Hadis inkarcılarının bu ayetleri nasıl tarif ettikleri onlar böyle diyoruz. Yani tamam beyan ediyor. İşte Koran gelmiş onu söylüyor. Ya şimdi bir sözün aynısını tekrar etmeye beyan denmez. Öyle değil mi? Yani şimdi ben sana bir görev veriyorum. Git onlara bunu söyle. İyice açıkla. İyice anlasınlar diyorum. Benim söylediğimin aynısını onlara tekrar etmen bir beyan değildir. Hadi bunun beyan olsun Bakara suresinde veya Alimran suresinde Bakara 151 zannedersem ya da Alimran 151 veya Bakara 129 diyelim Bizim ayetlerimiz silahat etti bu başkadır. Bir de bunu ta'lim ettirdi bu başkadır. O halde bu birinci şık ne oldu? Gitti. Geriye iki şık kaldı. Bu beyan tıpkı benim sana... Tefsir dersinde yapmış olduğum gibi bir beyandır. Ayette okurum. Ayette ne anlatsem onu anlatırım. Ya da bu beyan Allah'tan gelen bir vahiyledir. İki ihtimal var. Allah'ın Resulü kendisine vahiy geldi bunu beyan edecek. Biz bu beyanı sünnet inkarcılarımızın söylediği gibi sadece duyurmak olarak algılamıyoruz. Anlamıyoruz zaten böyle bir şey mümkün değil. Peki bu beyan. mesela Allah subhane teala bize namazı emretti. Namaz kılmamızı emretti. Resul geldi. Allah bana vahiy ki akimussalate ve atu'zzekat. Namaz kılın, zekat verin. Sizlere bunu emrediyor. Allah'a namaz kılacakmışsınız, zekat verecekmişsiniz. Bunu yeklu aleyhim ayetine bu ayeti ne yaptı bize? Tilavet etti. Arkasından bunu bize beyan edecek. Ey e, ümmetim. Allahu Subhanahu namazı emretti. Bakın size ben beyan ediyorum. Namaza başlarken kıbleye yöneleceksiniz. Zaten bu ayette var. Ellerinizi kaldırıp Allahu Ekber diye bu şekilde başlayacaksınız. Allahu Ekber ile başlayacaksınız. Sonra ellerinizi isterseniz bağlayın, isterseniz bağlamayın. Bağlayanlar göğsüne veya şuraya veya böyle bağlayabilir. Daha sonra Fatiha okuyacaksınız. Allah'a zikredeceksiniz. Arkasından rüküye diyeceksiniz Hemen arkasından. Bir kere yapacaksınız bu rüküyü. Rükudan doğrulmadan secdeye gitmeyeceksiniz. Rükudan doğrulacaksınız bir miktar Allah'ı zikrettikten sonra secdeye gideceksiniz. İki tane secdeyle bu işi yapacaksınız. Rükuda olduğu gibi tek değil. Secde iki olacak. Secde bittikten sonra tekrar ayağa kalkacaksınız. Ve ila bir kere daha bunu tamamlayıp tahiyyata oturacaksınız. Önce sola sonra sağ değil. Önce sağ sonra selam sola selam vererek namazdan ayrılacaksınız. Bu söylediğim hareketleri sabah güneş doğmadan önce iki kere İki reket olmak üzere. Öğlen işte güneş batıya doğru meylettikten sonra dört kere farzları zikrediyorum. diyorum. indini dört kere, akşam üç kere yapacaksınız. Rasulün bu beyanı, Rasulün salata dair bu beyanı ya benim gibidir. Benim sana e, tefsir dersi anlattığım, hadis şekli yaptığım gibi kendimi okuyorum. Çevreden toplum, topladığım bilgilerle neye doğru yürürsem onu söylüyorum değil mi? Ya bu böyledir ya da böyle olmasını Allah emretmiştir. İkinci ihtimal de kesinlikle olmayacak bir ihtimaldir. Çünkü ben Allah'a kulluk yapacağım. Allah subhanehu teala bana bir rasul göndermiş. O rasulün beyanına uyarsam cennete gideceğimi söylemiş. O rasul kafasından bir namaz kıldırma şekli ortaya koymuş. Yanlışsa ne olacak? Burada burada Allah'tan müstakilse rasul. Namazı, zekatı, haccı, orucu Allah'tan müstakil bir şekilde kendi iştahadıyla, kendi düşüncesiyle, kendi işte ya sabah 2 olsun da akşam da 3 olsun şekliyle yaptıysa ve bu da yalnızsa Allah'ın maksuduna Allah'ın muradına tevafık etmediyse benim halim ne olacak? Bu Allah'ın adalet sıfatıyla yakışır mı? Yakışmaz. İşte biz diyoruz ki Allah subhanehu teala Rasul'e Allah Resul'e bütün rasullerine Kur'an'ı vahyi indirdiği gibi onun yanında bir vahiy hikmeti de indirdi. Onun yanında ne yaptı? Hikmeti de indir diyoruz. Allah Subhanahu taala'nın kullarıyla vasıtası, kullarıyla iletişimi sadece kitabı olan bir vahiyle değildir ki. Bugün vahiy sadece Kur'an'dır diyenler vahyin aslını bilmeyen insanlar var. Muhammed Aleyhisselam'a gemiyi yap diyen Allah Subhanahu onu yazılı bir kitapta mı indirdi? Mu, Musa Aleyhisselam'a elindeki nedir ey Musa diyor? O da benim asamdır diyor. Bunlar yazılı metlu bir vahiy mi? Allah Subhanahu taala'nın tüm rasulleriyle ilişkisine baktığınız zaman devamlı bir irtibat var. Allah Subhanahu taala devamlı asana atıyor. Öyle değil mi? Asana atıyor. İşte G gözetimizde gemi yap. Gemiye şunları şunları bindir, bunları bunları bindirme diyor. Gemiye kimin binecekleri Allah'tan gelen bir vahiyle. Geminin yola çıkışı Allah'ın ismiyle, Allah'ın vahiyle. Geminin duruşu Allah'ın ismiyle, Allah'ın vahiyle. Zekeriya Aleyhisselam çocuk istiyor. Allah Subhanahu taala hanımının hamile olduğunu söylüyor bunun. Yani şimdi eee bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu olay Zekeriya aleyhisselam ile Ya Zekeriya inna nubashshiruke bi gulamin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah kalktı, sabah namazından sonra döndü. Ümmetine dedi ki: "Ey ümmetim, Allahü Teala eşimin hamile olduğunu bana vahyetti deseydi bu hadis Buhari'de zikredilseydi hadis inkarcılarının tamamı inkar edecek. Ya böyle bir şey mi olur? Yani bir resulün hanımın hamile kaldığını kendisi namazdan sonra söylüyor bunun dinle diyanetle ıslaha ne alakası vardır diyecekler değil ancak bu Kur'an'da olduğu için şimdilik ses çıkaramıyorlar onların yerine de zaten ateistler ses çıkartıyor bunu ben her zaman söylüyorum sünnet inkarçılarının sünneti inkar ederken kullandıkları argüman neyse Kur'an'ı inkar, Kur inkar ederken kullandıkları argüman delil aynıdır İkisi de Kur'an'ın bu ayeti kafamıza yatmıyor der bir de sünnetin bu aklına yakmıyor der. İkisi de Kur'an'ın kendi içerisinde çelişki bulur. Ateistler de Kur'an'ın kendi içerisinde çelişki bulur. Onlara göre. Sünnet imkârcılar da sünnetin kendi içerisinde ne yapar? Çelişki bulur. Her ikisi de Kur'an'ın ve sünnetin korunmuşluğuna ne yapar? Laf eder. Ve ilahi ahir aynı şeylerdir. Zaten bir insan o argümanlarla hadis inkârcısı olduysa eğer Kur'an inkârcısı olmuyorsa samimiyetsizdir. Çünkü onun getirmiş olduğu delillerin hepsi aynı şekilde nedir? Kur'an'da vardır. Yani Kur'an'da da uygulanabilir. Bir rasul kardeşim mesela adam inkar diyor diyor ki nasıl olur diyor ağaç Resulullah'a koşarak gelmiş diyor. ya İsa Aleyhisselam ölü diriltiyor ya dağası mı var? <gülüyor> ben ölü diriltirim Allah'ın izniyle diyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasında ne çıkmış? Su çıkmış. Bunu daha aklen inkar edilmeye daha layık denizin içinden yürümüş gitmiş. O batmamış. arkasına gelen düşmanı bak, tütesaat'a bak. Anladın değil mi yani? Onların mantığıyla söylüyorum ben. Yani inkar edeceksin. Önce bunu inkar et. Resulullah kaybı bilmez. Nasıl bilmez? Adam ya yani nasıl bilmez? İsa aleyhisselam yani ateşlerin diliyle tamam adam evinizde ne gizledin, ne sakladın hepsini ben bilirim diyor. Nasıl bilmez? Yani evinde sakladığını, gizlediğini biliyor. Velhasıl kelam. Biz şuna inanıyoruz. Vamma o tıkwani el hava in huwa illa vahyun yuha. Ve ma yantiqu an el hava in huwa illa Ve konuşur. Her ne kadar burada vahiy ile kast edilen Kur'an dese de Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı anlamayı bilmeyen insanlar burada bunu sadece Kur'an ile sınırlandırmak mümkün değildir. Allah subhane ve teala Nuh aleyhisselam nasıl devamlı iletişim ve irtibat halinde bulunduysa Mesela bir hadis okuyorum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbel ahihi ma yuhibbul nefsi. Bu Allah'ın Resulüne bunun Allah'ın Resulüne vahyettiği bir vahiy olması mı daha layıktır bu hadise? Sağ elindeki nedir ey Musa diyor. Tamam. Yani Allah iki iki ifadeyi koyuyor. Hangisi vahiy olmaya daha layık? Biri kesin vahiy çünkü geçiyor. Yani Allah'ın peygamberiyle ilişim kuracak... Ona sağ elindeki nedir demesi mi İletişim için daha sağlıklı bir iletişim yoksa e, münafığın alamet üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, düşmanlık yaptığı zaman hadde aşar. ye emanete hıyanet eder ve ilahir. Dördüncüsünü saydım ben. Hangisi vahiy olmaya da hala yaktır diye düşündüğü zaman sonuçta hepsi vahiy. Sonuçta biz şunu söylüyoruz bu daha layıktır bu daha layıktır demiyoruz sonuçta Allah subhanehu ve teala Resulü ile devam, rasulleri ile devamlı bir irtibat halindedir. Onları devamlı yönlendirmiştir. Onları devamlı ne yapmıştır? Her adım her adımlarını onların tayin etmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı nasıl vahyetti ise sünneti de o kadar vahyetmiştir. Hemen arabi bir parantez açalım buraya işte nasıl ki Kur'an'ı anlamak Vahyi anlamaksa, Allah'ın muradını anlamaksa, sünneti anlamak da Allah'ın muradını anlamaktır. Kur'an ile sünnet arasındaki fark ise sünnetin yani hadisin iki aşamalı olmasıdır. Birisi senet, ikincisi metin. Kur'an'da senet yoktur çünkü tevatüren sabittir. Hadiste ise ne vardır? Senet vardır. O halde hadisi anlayabilmek için önce senede muttali olmak, senede dair ilimleri bilmek gerekir. O da nedir işte hadis usulüdür. O halde hadis usulü Allah'ın vahyin anlamanın en önemli yollarından bir tanesidir diyoruz. Devam ediyoruz. Mesela Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. bir li bi Biz her resul ancak Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Niye? Niye itaat edilsin? Çünkü o o ma yantiku kendisine Allah subhanehu ve teala devamlı eder. İşte bundan dolayı kim rasule itaat ederse Allah'a itaat eder. Kim rasule itaat ederse Allah'a ne yapar? İtaat eder. Şimdi burası yani rasule itaat etmek, Kur'an'a itaat etmek demek diye yapacaklar. Biz bunların hepsine sünnet müdafasında benim kitabım var bu konuyla ilgili burada hepsine ne yapacağız? Biz cevap veriyoruz. Kitap tekamüle ermediği için ee, matbu değil ama çok cami bir kitabım var Allah'a hamdolsun benim. Biz oradan işleyeceğiz burada cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki bir şeyin kendisini tekrar beyan etmenin bir anlamı yok. Şimdi sen benim sözümü bir başkasına iletiyorsun. Arkasından diyorsun ki, kim bu söze itaat ederse hocaya itaat etmiş olur. Bu bilinen bir şey zaten. Bu bilinen bir şey ama onlara biz uzun uzun ne yapacağız cevap vereceğiz ya ile dinamen ve rasule aatiu llaha ve atiyur rasule ve ulul emri mink ulul emre itaat mustakil olmadığı için ve atiyu ulul emri minkum Allah ve resulüne bağımlı olduğu için ama Allah'a itaat müstakil bir itaattir Resul'e itaattı belli bir başlık, kendisine baş, has, müstakil bir itaattir. Bundan dolayı Allah'a itaat bambaşka bir şeydir. Resul'e itaat nedir? Bambaşka bir şeydir. Resul'e itaat tekrar tekrar söylüyoruz. Resul'ün şahsına değildir çünkü o bizim gibi bir beşerdir. Resul Kur'an'ın dışında devamlı Allah'tan vahiy aldığı için ona itaat zaten nedir? Allah'a itaattır. Allah subhanahu wa ta'la bizi sadece Rasul'e itaatle mükellef kılmamıştır. Aynı zamanda ittiba ile de mükellef kılmıştır. Nedir itaatle ittibanın farkı? İtaat emir ve nehillerine olmaktır. İttiba emretmese de nehyetmese de ona onun yaptığı gibi yapmaktır. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın buyurmuştur. Burada ona itaat burada bu emri yerine getirmek nedir? Ona itaat etmektir. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ile orucunu açmıştır. Hurma ile oruç açmakta nedir? Ona ittibadır. Rasul'e ittiba belki de Rasul'e itaatten çok çok çok daha önemlidir. Hangi açıdan önemlidir? Hurma ile oruç açmak şey değildir. Farz değildir, vacipliğedir, açmasak da olur. Mantığı Müslümanlarda ve insanlarda hakim olduğu için Müslümanlar ittibayı terk etmişler. İttibayı İttibayı terk etmenin sonucu nedir? Evet. ittiba sevgiden kaynaklar. İnsan bak şimdi bu ayetin biraz üzerine duralım inşallah. Aslında ayetler üzerinde bu kadar uzun durmayacaktım ama bu ayetin üzerinde biz biraz duralım inşallah. Niçin Resul'e ittiba sunucu Allah bizi seviyor? Hiç düşündün mü? Niçin hani biz ne demiştik? Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a soru sormak lazımdı. Eee eğer cennete girmek istiyorsanız bana itaat edin ki Allah size cenneti versin demedi. Dünya ve ahiret saadeti için bana itaat edin ki dünyada ve ahiret mutlulardan olasınız demedi. Ey insanlar size büyük bir ticaret göstereyim. Bana tabi olun karşılığında günahlarınız affolursun ve cennete gidin demedi. Çünkü ittiba sevgiden kaynaklanır. Bu insanın fıtratı da vardır. Bakıyorsunuz cahiliye toplumuna. Adam bir takımı seviyor, o takımın renkleriyle renkleniyor. Adam kafasını öyle boyattırıyor, bir tarafını sarı bir tarafına kırmızı yapıyor. Bir futbolcuyu seviyor, onun saç tıraşı gibi, onun giyimi gibi giyiniyor. Bir sanatçıyı seviyor, onun hareketleri gibi, onun konuşması gibi konuşmaya çalışıyor. Çünkü ittiba sevgiden kaynaklanır. Rasule ittiba, Allah sevmektir. Çünkü Rasul şahsi itibarıyla ne sevgiye? Yani normal bir vatandaştır. Beni ne kadar sevmek yani beni niye seveceksen Muhammed bin Abdullah da ondan dolayı seversin bir insan olarak. Ama Muhammed bin Abdullah vahyi alıp vahyi tebliğ eden vahyi e, sana ulaştıran sonuçta Allah'la devamlı irtibat içinde olan yani Allah'ın bir elçisi Allah'ın bir vekili Allah'ın bir tebliğcisi olduğu için onu sevmek ona ittiba etmek demek onu sevmek demektir. Onu sevmek de Allah'a sevmek demektir. Eğer sen ona ittiba ediyorsan, Resulü yani Allah'a seviyormuşumdur, bunun karşında Allah da ne yapar? Seni sever. Bu oldukça güzel bir tefsirdir bu ayette dair. Daha önce okumadığım bir tefsirdir bu. Kul in kuntum tuhib buynallah fattebi yuhbibkumullah arkasında ve yafrekum zinubekum arkasında bu gelmektedir. Mesela bir başka ayet. Lakin lakin lakin lakin lakin lakin lakin Resul sizin için çok güzel örnekler vardır İşte bu ittibanın sebebidir Bu çok güzel örnek Bak bu bile Resul sizin için çok güzel örnekler vardır Resulün Allah'tan müstakil olmadığını Hayatının tamamının Hayatının tamamının Allah'ın tezkiyesinde olduğunu Bu da Allah'tan gelen bir vahiyli olduğunu ispat eden bir ayettir bu Bu ayete hiç kimse böyle bakmıyor Sen bu ayete böyle bak Şimdi ben diyorum ki burada talebeler var Arapça öğrenecekler Hocanız bu. Ne öğretirse öğrenin diyor. Senin bildiklerin, senin anlatacaklarının tamamının doğruluğuna dair bir tezkiye değil midir bu? Allah subhanehu ve ki sizin için Allah'ın Resulü çok güzel örnekler vardır. O örnekler, o örneklerin tamamı mesela o örneklerden bir tanesi orucu açacağı zaman kurmayla açmasıdır. O örneklerden bir tanesi eşlerine davranış şeklidir. O örneklerden bir tanesi yürürken böyle aşağı doğru iniyormuş gibi yürümesidir. O örneklerden bir tanesi insanlarla konuşacağı zaman vücudunun tamamıyla dönmesi, insanlara başının ucuna dönmemesidir. Bu örneklerin dosdoğru örnek olduğuna dair bu Allah'ın tezkesidir. Bu bile onların Allah'ın rahki olduğuna dair güçlü bir delildir. Oldu mu? Ashab 21'di bu. Bir başka ayet de kalıyor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَحُزُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُوا Allah, Allah Resulü size neyi verdiyse onu alın. Ya bu fele ilgili. Ayetin başı başı feleli değil mi? <gülüyor> tamam. Ayetin başı fele ilgili Haşr suresinde Allah Subhanahu taala fele dağıtıyor. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> ne anlarsın sen? <gülüyor> Yok din artık neyle kafayı bozmuşsun sen? Tamam. <gülüyor> Biraz nahiv ara mı versek ne yapsak? "Vemā ātākumur rasūlu fehuzū." Tamam. Ayetin bu kısmı şeyle ilgili olsun. Eee Resulü neyi verse, feyden ne verdiyse onu alın. Peki nehakum ve me nehakum Vermemeye, Arapça da hiçbir zaman nehi denmez. Tamam mı? Vermemek. Tamam Sen onu bana verir misin yoksa nehy eder misin ondan beni? Böyle bir cümle yoktur. Nehyetmek tamamen bir şeyden saklamak, bir şeyden uzak durmaktır. Ayetin bu kısmını fey ile ilgili alsam bile devamını yapamazsın? Alamazsın. İşte burada nedir? Bir başka ayettir. Mesela Şöyle bir toplayacak olursak, Resul tebliğciydi. Tebliğci olan Rasul bize Allah'ın vahiyini okumak, onu bize öğretmek ve bize, bizi tezkiye etmek için gönderildi. Allah subhanehu ve teala bize bizim dilimizle Resul gönderdi. O Resul bize beyanda bulundu. Bu beyanların tamamı Allah'tan gelen bir vahiy ile idi. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala... İtaat edelim diye onu gönderdi bize. Bundan dolayı itaat etmemizi emretti. Ve bundan dolayı bizim ona itaatımız bundan ile kastettiğim şudur. Resul Kur'an'ın dışında devamlı Allah'tan vahiy alan bir kişilik olduğu için Resul'e itaat etmemiz, bundan dolayı Resul'e itaat etmemiz Allah'a itaat etmektir. Sadece itaatle mükellef değil aynı zamanda ittiba ile de mükellefiz. Başka neyle mukayes? Her meselede onun hükmüne gitmekle mükellefiz. Fe la rabbike la yu'minuna hatta yuḥakkimu kefī mā şecere Ya işte onun hükmüne gitmek demek Kur'an'a gitmek demek. Onu sen söylüyorsun. Yuḥakkimu diyor. Sana diyor. Ne başkan? Yani sana gitmek diyor. Kur'an'a demiyor. Yuḥakkimul Kur'an demiyor. Yuḥakkimul demiyor. diyor. Yuḥakkimu diyor. Öyle değil mi? Allah Subhanahu Teala her meselede Resulüne gitmemizi iman saymıştır. Gitmek yetmiyor kalpte onun verdiği yükümden dolayı bir sıkıntı taşımayacağız. Bu da yetmiyor. Teslim olacağız. O da bu teslim Mutlaka. mutlak teslim olacak. <gülüyor> ve teslima geliyor. Diyelim ki kast edilen nedir? Kur'an'dır. Tamam. Her meselede Kur'an'a gideceğiz. Kur'an'ın verdiği yükümden dolayı kalbimizde ne gibi duymayacağız? Zaten mü'min bunu yapmayacak ki. Zaten mü'min olmasının özelliği bu değil mi? اللهم دين ببشقيات فلا لا يؤمنون يا يلذن آمن واتي الرسول أعط أعطي الر الله واعطي الرسول وأول الأمين منكم فإل تنازعتم في شيء فردنوه إلى الله والرسول الله ورسوله ترجم برشقيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيارات من أمرهم Allah ve رسول bir işte hükmettiği zaman başka bir şey tercih etme hakkın yoktur. Bir başka ayet innama kana kavl du'a Allah ve rasulihi ve Allah ve bir işte bir şey söylediği zaman Allah dediği zaman Kur'an'da evet, resul sünnetinde dediği zaman evet ya Resulullah işittik ve itaat ettik diyeceğiz. Resul'ün görevi sadece beyan değildir. Ya da bu beyanın içerisinde ileride usulü fıkıh dersinde göreceğiz. Mutlak olana takip etmek vardır. es ve s fakta'u. Nereye kadar? Takit yok bak burada. E-diye, <gülüyor> huma. Nereden başlar? <gülüyor> Tırnaktan başlar. Tırnaktan şuradan. Şuradan başlar. Tamam mı? Parmakların ucunu kestiğin zaman ayet yerine gelir. Nereye kadar gider? Omuza kadar gider. İstediğin yerden gelir. Takit yok. Bu ayette yok. Ama bir başka ayette var. Hangi ayette var? Ya eyellezena emenu izakuntun lis-salati fawsilu vejuhakum ve aydiyakum bakra. Ellerimizi yıkayı, ilal merafiq temasaydi. Parma kuşlarımızı yıkamamız da eee ayetin kapsamına girerdi. Omuz da ayetin kapsamına girerdi. Ilal merafik dedi takyit etti bakın. ne yaptı. Takyit etti burada kesti. Abdest ayetinde burada takidi Allah Allah'a kendisi beyan hırsızlık ayetinde bunu yapmadı? Beyan etmedi. Bunu beyan eden işte ne oldu? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu beyanın ismine mutlak olanı takyit diyoruz. Mesela an olanı taksis vardır. Mesela örnek. Zina eden erkek ve zina eden kadına yüz değnek vurun. Yüz değnek vurun. Zina eden erkek evli de olsa bekar da olsa, yaşlı da olsa yüz değnek vurun. Bitti. Bu umum bir ifadedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlara yüz değnek evli ise rejm ile bunu ne yapmıştır? Taksit, taksis etmiştir. Amma tahsis mutlakı takit mücmeli tebliğin o da namaz kılını tarif etmesidir. Artı helal ve haram koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Ee, Hüküm Allah'ın değil midir? Sadın Allah var için bizim burada Allah Resulü. Adam soruyor şimdi yani bunlar o kadar ahlaksız adamlar ki diyor ki Resulullah helal ve haram koyar mı? Evet dün Sen diyor hükmü Resulü izah ettin Şir koştun. Bunu diyen adam Beşirah'ı mesajlarla o yatır Bilmem ne küfür olur. Kim diyor Resul helal ve haram koyarsa teşri yetkisini ona verdiği için kâfir olur diyor. Yaşar Nuri diyor ki Yaşar Nuri, makalesinde bak Yaşar Nuri Bizim bir hocamız Yaşar Nari derdi ona. Ee, diyor ki İslam hükümde hüküm sadece Allah'a aittir diyor. Burada şaka acaba şüphe, şey kesinlikle kabul olmaz diyor. Bundan dolayı diyor hükümde Resul'e bir yetki vermek iki ilah edinmektir diyor. Bunu derken de CHP milletvekili. <gülüyor> adam böyle işte. Tamam CHP milletvekili adam bunu söylüyor. Yaşar Nur biliyor musun sen? Bilen şey Tabii tabii genel milletvekili seçildi veya adaylığını koydu seçildi den desem seçildi sonra kendisi parti falan kurdu. Tamam. Bizim Resulullah helal ve haram koyar demesi demesi nedir? Tamamen mecazidir. Diyor ki adamı öldürdüm diyorsun. Sen mi öldürdün? Allah öldürdü. Öldüre de dirilten de kimdir? Allah'tır. Ben öldürdüm diyorsun. Allah'ın izniyle ben öldürdüm. İşte Resulün helal ve haram koyması Allah'ın ona vahhi etmesidir. Allah'ın ona vahyet meseledir. Unutturma. Böyle müsait bir günde gayrimetlu vahyin ispat diye bir ders yapayım. Niye unutturma dedim. Bu konuyu birçok yerden bulabilirsin de benim çok ayrı kendime has istitlal istitlallerim vardır bununla ilgili. Tamam mı? Bununla ilgili bunun dersini yapalım inşallah. Peki Resulullah'ın Resulü'nün haram ve helal koyacağının delili nedir? Tövbe 29. 31'nin hemen üstü. Araf 150'ydi. <gülüyor> Katulü katilün lezîne lâ yu'minûne billâhi bil ve lâ bi'l-yevmil âhir. Allahu âret iman etmeyenlere savaşın. Başka kimlere savaşın? Ve lâ yuharrimûne mâ harramallahu Allah'ın ve Rasul'ün haram kıldığını haram tanımayanlara. Allah'ın haram kıldığı ve Rasul'ün haram kıldığı. Başka? Araf 157. Bunları ezberleyeceksin. Ellezîne yetebûn er <gülüyor> يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ اِلَيْا اَمْرَتْتِهِ <gülüyor> Münkerine yetti. Tayyibatı helal kıldı. Pisli ise ne yaptı? Haram kıldı. Helal ve haram kılmak mecazen tamamen kime atfedilmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atfedilmiştir. Bu alanda okuyacağımız daha onlarca ayet vardır. Ben bu ayetleri tasnif edilmiş bir şekilde bende mevcut. Ayet numarları mevcut. Sana vereceğim. Sen de bunları saatin ezbersi ama hangi ayet hangi numarası nedir neyle ilgilidir bunlara şey yapacaksın sana Rasul'e itaat, itaati emreden ayetleri söyle dediğim zaman bunları söyleyeceksin numarasıyla itaat etmeyenlere verilen ceza ile ilgili ayetleri söyle dediğimde bunları söyleyeceksin müteferrik ayetleri söyle dediğim zaman mesela bunlardan bir tanesi sesinizi Allah, Allah Rasulü'nünün sesin üzerine Ses. çıkarmayın onun önüne geçmeyin ayetleridir mesela bir Resul, Allah ve Resul bir yani müminler bir iş üzerindeyken Allah ve Resulü'nün bağımsız atmazlar hareket etmezler bu veya buna benzer ayetleri çıkartacağız öyle hasıl kelam şu ana kadar biz bu dini öğrendik ki biz bu din ancak ancak Allah'ın Resulü'nden öğrenebiliriz Allah'ın Resulü'nden Allah'ın Rasulü öğretirse bize tevatüren gelmemiştir Kur'an gibi İslam alimleri bir sonraki derste hadis tarihi ee, diye bir konu işlediyiz. Hemen bir sonraki derste Beykuni'ye başlamadan önce. İslam alimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra bu dine hizmet etmek için kimi tefsir çalışması yapmıştır. Kur'an'ın anlaşılması için. Kimisi fıkıh çalışması yapmıştır. Kimisi Arapçayla ilgilenmiştir. Kimisi şiirleri toplanmıştır. Arapçayla ilgilenen yani İbn Hişam'ın böyle de dünya kadar nahir kitabı yazmasının illeti nedir? Kur'an'ı daha iyi anlamaktır. İşte kimisi de bir diğer vahiy çeşidi olan sünneti anlayabilmek için ne yapmışlardır? Tasnifler oluşturmuşlar, çaba göstermişlerdir. Bunlardan bir kısmı hadisleri toplamıştır. Bir kısmı kululu hadisler toplamıştır. Bir kısmı da ne yapmıştır? Hadisin özellikle ilk bölümü olan isnadıyla ilgilenmiştir. O isnat olmaksızın Hadisin devam yani hadisin metni hiçbir şey ifade etmez. O halde Rasul'e itaat edebilmek için isnadı bileceğiz. Eğer bir alimsen, insanlar Rasul'e itade davet ediyorsan isnat sistemini mutlaka bileceksin. Yani hadis usulünü bileceksin. Yani hadis usulü olmaksızın Allah'ın Rasul'e itaat etme. Dolayısıyla Allah Rasul'e ee, Allah Resulünün beyanlarına ulaşabilmen, onun helal ve haramlarına ulaşabilmen, ona ittiba edebilmen, onun en güzel örnekliğine e, tabi olabilme mümkün değil meseden. E kul linkuntum tuhibunallah fettebiun. Bu ayet De Deki Allah'ı seviyorsanız bana Şu an biz bununla mükellef miyiz? Mükellefiz. Tamam ya Resulü, biz sana hocam sen ne yaptın diyebilmek için ne yapacağız? Hadise gideceğiz. Hadisin doğru olup olmadığını, ittibamızın sayı olup olmadığını avlayabilmek için de ne yapacağız? Mecbur senede gideceğiz. Yani hadis usulüne gideceğiz. Her ne kadar Türkiye'de, genelde tüm İslamiyet çevrelerde, ise Müslümanlar arasında hadis usulü çok da revaşlı olmasa da biz bunu kırmaya çalışacağız. Hadis usulüne Allah'ın izniyle bildiğimiz kadar... İlmimiz yettiği kadar değer vereceğiz. Birçok kitabı okumaya çalışacağız. Allah subhanehu ve teala Rabb'e a'in ve affık diyelim. Rabbimize yardım etsin ve bizi muvafakata eriştirsin. Ve